597, numaralı konu, Hazreti Ömer'in Mısırlı birisini döven Vali Amr İbnül As'ın oğlundan kısas alması, evet, Mısır halkından bir kişi Hazreti Ömer'e gelerek, ey müminlerin emiri, zulümden sana sığınıyorum, diye şikayet etti, Hazreti Ömer de, tam yerine gelmişsin, seni koruyacak ve hakkını alacağım, dedi, bunun üzerine adam şöyle dedi, Valimiz Amr İbnül As'ın oğlu Muhammed'le yarış yaptık ve onu geçtim, o da buna kızarak beni kamçılamaya başladı ve, ben şerefli ve soylu bir anne babanın oğluyum dedi. Hazreti Ömer de Amr İbnül As'a oğluyla birlikte gelmesi için emir gönderdi. Amr İbnül As oğluyla birlikte Medine'ye geldi. Hazreti Ömer Mısırlı'yı çağırtarak ona al şu kırbacı, sen de ona vur dedi. Adam Amr'ın oğluna vurmaya başladı. Hazreti Ömer bir yandan da vur, asil olmayan anne babanın oğluna vur diyordu. Eşap da Hazreti Ömer'i destekliyor ve Amr'ın oğlunun dövülmesi de hoşlarına gidiyordu. Mısırlı, halkın yeter artık bu kadarı kafi, değişine kadar ona vurdu, bu defa Hazreti Ömer ona, Amr'a da vur, dedi, Mısırlı, ey müminlerin emiri, beni döven o değil oğluydu, ondan da intikamımı aldım, dedi, bunun üzerine Hazreti Ömer, Amr'a ben şöyle dedi, siz ne zamandan beri annelerinin hür olarak doğurduğu kişileri köle yapıyorsunuz, Amr'da, ey müminlerin emiri, benim bu olanlardan haberim yoktur, bu adam da gelip bana şikayette bulunmamıştır, dedi.